Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam Hazırlayıp sunanlar Melek Nur Dudu ve Bora Kabade Merhabalar günaydın saat 10.30 buçuk açık radyodayız 94.9 Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam programındayız. Buğday Derneği hazırlayıp sunuyor programı ve ben karşınızda Melek Nur Dudu bugün. E, bugünkü konumuz bir köy. Hatay'ın Saman bağlı Vakıflı e, Köyü ile ilgili konuşacağız ve bu köy Türkiye'nin tek Ermeni Köyü. E, bugünkü telefon konuğum Vakıflı Köyü'nden Bedros Kehye. Bedros Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Evet. Bugün Vakıflı Köyü Kooperatifinden konuşacağız, çalışmalarınızdan ve yarattığınız farklardan. Aslında daha önce birçok dinleyicimiz belki de sizi televizyonlardan, haberlerden, internetten takip etmiştir. Ama biz sizi açık radyoya da konuk alıp aslında daha çok kişiye ulaştırmak istedik. Çünkü çok güzel bir oluşum aslında. Sizi tanımak istiyorum ben öncelikle. Siz tarımla ilgileniyorsunuz ve Vakıflı Köyü'nde yaşıyorsunuz değil mi? Evet. İsmim Bezos Kehioğlu, Vakuflü köyde doğmaz diyeyim. Ee, şu anda Vakuflü Köy Kooperatifi Başkanıyım. Kooperatifin kuruluş amacı yerlere üyelere para dağıtmak değil. Gençlere köyde nasıl tutabiliriz? Hı hı. Gençlere istihdam sağlamak. Üniversiteyi bitiren gençlere köye geldi getirip onlara kendi sahasında iş iş yaratmak. Bu bu üzerinde bunun üzerinde çalışıyoruz bir problemden mi çıktı aslında ya yani 2004'te kuruldu kooperatif değil mi aslında evet. en başta bir çok fazla köyden kente bir göç olduğunu fark edip böyle bir kooperatif kurma gereği mi duydunuz nasıl işledi evet evet hı hı. öyle bir şeyimi gördüm evet ee, o o endişeyle bir evet. kooperatif kurduk bu bulduktan sonra aslında daha öncelere dayanan bu resmileştirmeden önce 98'de bir karar almıştık. Hı hı. Yani bunu hani köyü boşalıyor, köy nasıl hayatı Ona Kendi aramızda İME'ye usulü çalışıyorduk. Ondan sonra 94, 2004'te bunu resmileştirdik. Ve bu şekilde şu an güzel güzel çalışıyoruz. Bu yani köyde kaç tane varsa her evden bir üye. Hı hı. Olmak şartıyla kuruldu. Her haneden bir üye alıyorsunuz yani. Tabii tabii. Hı -hı. Her haneden bir üye. Hani üye olmayan hane yok. Hı -hı. Herkes valife bağlı. Hı -hı. O valife 2004 yılında işte zaten organik tarıma başladık. Hı -hı. Organik tarımda iyi başarılar yaparladık ama bir türlü pazar yakalayamadık. O yüzden işte laringeye falan para etmeyince, laringeye üretiyoruz. Hı hı. 2005'te kadın kolunu kurduk. Kadın kolu ee, ne yapıyor? kadın kolu da işte bahçede üretilen ürünleri, pazar bulmayanlar alçeller, likörler, efendim öyle şey, şuruplar. Bunları yapıyor. Bunlar için bir satış standı yaptık. Hı -hı. Yavaş yavaş ilkin azdı. Sonra yavaş yavaş bir kişi çalıştırıyor. şu an orada 3 kişi çalışıyoruz. Yavaş yavaş bu iş büyüdü. Ondan sonra alo pakete döndük. Ha, yani, sipariş usulü evet. mü yapıyorsunuz? Tabii tabii tabii. <gülüyor> o da var. Ee, organik tarım ürünleri mi evet. peki bunlar? Bu kadınlar kolunun yaptığı şeyler? Efendim? Organik tarım e, ürünlerinden yapılıyor değil mi bu ürünler? Tabii tabii. Reçel dili kördü. Bizim köyde üretilen ürünleri dışarıdan hangi bir şey almıyoruz biz. Hı hı. Köyde üretilen kimde ne varsa. Hı hı. Bu sivri kadın kolunu kurduğumuz zaman da yeni bir sistem oluşturduk orada. Her üründen kim ne yapıyorsa listeye yazdırıyor. Herkes sırası tur dön dönmeden başkasından mal alım diyor. Hani atıyorum ceviz eceli, ceviz eceli tur dönmeden ki iki ikinci bir alım olmuyor. Hani kimsenin hakkı kimseye geçmiyor. Güzel bir sistemle devam edip biliyoruz. Çalışmalar şu an iyi gidiyor. Hani gençlerimiz e, üniversiteyi bitiren geliyor köyde. İşte sahi yapıyoruz kendileri orada çalışıyorlar. Neler yapıyorlar an, mesela? Ee... Mesela turizmi bitirdi bir arkadaşımız, hı hı. pansiyonlarımız var. Hı hı. Pansiyonlar da yaptık. Şu an işte dokuz odada, şu an 8 odamız var. Ama dokuz odada daha ekliyoruz. Onun inşaat halinde şu anda. O çalışma var. Bir arkadaşımız da bu sene bitirecek. Onu oraya. Yani bu kooperatifin Orada, e, çalışması sonucu oldu değil mi? Yani bu amaçla yola çıkıldığı için böyle bir pansiyon top, top, top. yapılıyor. Yani mesela gençler de hangi yerde iş varsa ona göre kendilerine şey yapıyorlar. E, üniversitelerde tercih yapıyorlar. Hı hı. Şu an 14 tane gencimiz üniversite. Bunlar bitinceye kadar da herkesin işi aşağı yukarı hazır olacak. Tabii almak isteyen için. Evet, Ama gitmek gençler... isteyen de vardır belki mutlaka değil mi? Tabii. Tabii. Yani olabilir. Hani herkes aynı fikirde olmayabilir. Hı hı, evet. Gençlerden. <gülüyor> Mutlaka. Bunları da köye nasıl tutarız? İşte onlara göre iş sahası yaratmaya çalışıyoruz. Hı hı. Erkekler bahçelerde, üretimde çalışıyor. Kadınlar da işte bu üretilen ürünleri e, hazırlama bir de şey de e, bunu ürün yapma şekline yani ürün yapıyorlar. Hı hı. Bunlar işte sırayla veriyorlar. Çalışma amaçlarımız bunlardır. Hani bu sıfatıyla da gidiyoruz. Hı hı. İşte üniversite gençlerimize burs filan veriyoruz. Nasıl sağlıyorsunuz Arda o bursları? Olur. Efendim? Nasıl sağlıyorsunuz o bursları? Yani... Toplardır e, gelirlerinden. Anladım. Ekstra bir destek alıyor musunuz peki? Kooperatif üyeleri dışında? Yok. Herhangi bir destek almıyorsunuz. Anladım. yok. yok. Evet, kendimiz çok... kendi çabalarımızda evet çok önemli evet. bir e... E, üyelerden e, ürünleri şey kooperatif alıyor her ay sonu e, üyelerin paralarını mal satılsın satılmasın Hı -hı. üyelerin parasını dağıtıyoruz tabii ki bu ko kooperatif komisyon oluyor o komisyon oradaki çalışan elemanların işte gençlerin bursların çalışan e, bahçede çalışan kişilerin Hı -hı. yani bu şekilde işte bu sistemle Yavaş yavaş evet. işler güzelleşiyor. As aslında i̇şte, yavaş yavaş değil bayağı hızlı ilerlemiş galiba. 2004'ten beri e, çok güzel çalışmalarınız var. E, 2016'dayız yani, şimdi. E, çok güzel şeyleri yaptık Aslında e, yani Türkiye'de bunu başaran belki dünyada diyebilirim. Bir köyde herkes aynı yer ve herkes köy olarak e, organik tarımda ödüller aldık ama bir türlü para kazanamadık. Pazarı itil kuramadık. oldu oldu. Onu da işte yavaş yavaş düzeltmeye çalışıyoruz. Nasıl düzeltmeyi Tabii. amaçlıyorsunuz yani nasıl işlemesi lazım yani sizce? Bu, bu, bu, bu pansiyonlarımız olursa biz ekoköy olarak düşünüyoruz. Hı hı. Ee, gelen vatandaşlar mesela hem köyde kalıyoruz, pansiyonda konaklıyoruz. Hem de alışveriş yapıyoruz. Günlerimizi o bir taraftan satıyoruz. O bir taraftan da para kazanmaya esas. Bu pansiyon şeyden. Hem en azından Üç dört kendimizi orada istislam edeceğiz. Hı hı. Ee, yani amacımız zaten orada bir paralar kazanmak. Gençlerin kendi özgürlüklerini sağlayacak bir para, kazanmak, para zaman zaten hı hı. biz başarıya ulaşmış sayıyoruz kendimizi. Evet değil mi? Sürdürülebilir bir e, sistem Anladım. sağlamak sanıyorum amacınız. Ee, mesela köyden göç durdu. Dış, dışarıdan yani şehirden köye gelişler başladı. Bir iki evde öyle bak hani hmm. yani yeni bir tane daha yer yani işte bir sene içinde dönüş yaptı İstanbul'dan yani çalışmalar iyi gidiyordu hmm. ama ileriki aşamalarda ne yaparız etmeyiyiz Tabii ki projelerimiz var zaten biz bu şeyi kurduğumuz zaman o padisi orada atladım ben on yıllık projeyle yılılıydı hmm. on yıllık projeyle başlamıştım hmm. şu an 2010 2014'te de bir, bir projemiz var on yıllık ve i̇şte bunu da hayata geçirmeye çalışıyoruz. Neler onlar? Biraz ee, daha ayrıntı verebilir mi? Merak edenler olabilir. Mesela işte bu pansiyonların çoğaltması. Ürünler şimdi kadınlar kulunun bu yaptığı ürünleri şu an kendi evlerinde yapıyorlar. Şimdi onlara bir atölye yapıyoruz. Büyük bir atölye. Hı hı. 200 metrekare civarında. İşte orada kadınlar hepsi bir arada üretim yapacak. Orada da 6-7 kadın çalışacak. Hı hı. Yani, yani bir yerlerin istislamını sağlıyoruz. Bu projeyi de başarırsak eğer şehrimiz ya da bu yıl sonuna kadar bu işler bitersek e, atölyemiz herhalde Mayıs ayına kadar şeyimizle alacağız. Dursatımızı e, da. Anladım. Peki... E... Vak vakıl bükeği markasını almışız. Ha, evet. <gülüyor> o bir marka olmuş artık değil mi? Markayı almışız vakıl olarak. Üretim yerimizi de şimdi besinleştireceğiz. Ü e, o zaman daha çok e, satışlarımız olacak. Daha çok üretimimiz olacak. Daha çok e, insanlar, bir yerler daha çok çalışacak. Hı -hı. Şu an 3 kişi sigortalı elemanımız var. E, Koopatisimizin sinde e, hedefimiz tabi bu on yıl içinde bütün üyeleri sigortalı duruma getirmek hı hı. öyle bir işte bu on yıllık bu son on yıllık projemizde bunlar Anladım. bunlar da başarırsak herhalde gençlerimiz köyümüz bize sahip çıkacaklar aslında e, yani bu 10 yıllık projelerden bahsettiniz bunların e, herhangi birinde işte devlet de destekli fonlar veya e, Avrupa Birliği projelerine başvur, başvurularda bulundunuz mu? Hiç Yoksa sadece ee, tamamen kendi bünyenizde hani lokal bir e, ilk, çalışma mı? İlk şeyde biz Sera için bir projeye başvurdum. E, 2005'te 5 dönümümüz bir Sera yaptık. Hı hı. Onda yüzde elli Avrupa fiberlerinden yararlandık. O da tabii bizim bu bölgeye yarayacak bir sero oluşmadı. E, projeye de karşı gelemedik. Hı -hı. Orada biraz şey oldu. Yani oradaki sistemle bizim sistem arasında farklılıklar var. Hı -hı. Oluşu, aray, tek oluşu ara. Bölgemizin düzgarlı oluşundan dolayı pek landıman alamadık o işten. Hı -hı. Öyle bir e, başvurumuz olmuştu ondan. sonra herhangi bir başvurumuz olmadı. Anladım. İşte pansiyon yapımında da bir doğal kaya bir başvurduk. Oradan işte 5 bir eski evi şey yaptık. Hani başvurduğumuz yerler doğruyuz yani doğa diyebilirim bu Hatay bölgesinde bir kurum var. Ondan bir proje çıkardık. Hıh. Hı. Valiliğin desteğiyle de işte eski bir evi restore ettik. Tarihi eser bir binayı. Taş bir binayı. O restore ettiğimiz binayı şu an pansiyon şeklinde kullanıyoruz. Anladım. Ne güzel. Ee, sizin bu kadınlar koluyla ilgili merak ettiğim bir şey var benim. Ee, kadınlar kolunun özelliği yani nasıl ortaya çıktı? En başta hani eşlerine destek olsunlar, e, işin ucundan tutsunlar diye mi başladı yoksa bu tamamen hakikaten bir kadın oluşumu yani, oluşumu mu? Hani kadın dışında bir e, belki de erkek almıyorsunuz gibi bir kural var mı? Ee, şöyle oluştu. Ee, zaten bizim şeyden kadın erkek şey yok ayrımı yok hı hı. herkes beraber çalışıyor ama e, şimdi kadınlar üç beş kişi bir araya geldiler böyle bir şey yapalım bu ürünleri biz de paraya çevirelim falan orada biraz bocalamıştık yani ürünleri satamıyorduk ekonomik şekilde hı hı. E, ekonomik biraz zayıflamıştı ürünleri satamayız çünkü organik üretik kimyasa sattığın zaman biraz tabii ki şeylikler oluşuyor yani e, zorluklar oluşuyor hı hı. Öyle bir oluştu ve şu an çok güzel bir çalışma, çok güzel bir diyalog. Hani haftada bir gün gelirler, kadınlar toplanır. Hangi günü daha nasıl güzel yaparız? Bir ufak bir atölyemiz var, herkes kendi bildiği şekilde yapar. Safa koyarlar, üç ay, beş ay onu beklerler. Hangisi en güzel oluyorsa onun üzerinden çalışma Devam. yapılır. Hani ben bilirim, benim dediğim doğru diye bir şey yok. Yani herkes kendi fikrini ortaya koyar ama en güzel üzerinde de bana kullandığıydı onun üzerinden. Evet. Çalışma devam ediyor. Evet, ediyoruz. çok çok önemli bir şey bu. İstanbul'a veya büyük şehirlere yolluyor musunuz peki bu ürünleri? Yoksa sadece vakıflık fuarlarının fuarlara da katılıyoruz. Hı hı. Ee, ve Türkiye'nin her noktasına da alo paket yolluyoruz. Anladım. O e... malı yolluyoruz. Para hesaba geliyor kadınlar koleği adına bir kadın arkadaşımızın İsmine bir hesap açmışız hı hı. O parayı şeker getirir O partisi yönetiminde zaten kendisi Parayı şeker getirir Orada otururuz Kiminle hakkı varsa evet. Ay sonu herkesin parasını dağıtırız Evet Bedros Bey ben bu şeyi merak ediyorum Diğer şehirlerden Sizin köye hani merak edip gelen Veya orada yaşayıp çalışmak isteyen Gençler oluyor mu? Yani hani kalmak için değil ama gelip bir gönüllülük esasına göre belki çalışan e, tarlada birkaç iş yapan karşılığında ya, orada kalan. Bunlar istekler çıktı fakat bizim şu an onları hani konaklayacak yerimiz tam olmadığı için mesela hı hı. istek oldu yani daha önce 1 iki sen önce üç sen önce isteklerimiz oldu ama onların yapmak bakmak için yerler gerekiyordu. Ama bundan sonra bu sıkıntılar açacağız şimdi 17-18 odamız olursa işinden yatırsa 30-35 kişilik onu e, yerimiz oluyor. Şimdi işte gençlere büyük bir salon yapıyoruz gençlerin çalışması için. Hı hı. Ne güzel. Yani çok çok çalışmalarımız oldu. Mesela e, 2009'da 2012 arası lise çağındaki işte gençlerimizin hazırlanmak için gençlerimize şey tuttuk. Özel olarak hangi konuda zayıflar diye hı. bunlara ders ver. İşte valla herkes üniversiteye giren sınava geçip hemen üniversiteye gidiyorlar. Yani hiçbir takıntı yok. Ne bu güzel. sene mesela 9 gencimiz sınava girdi. Hı hı. da kazandı. 3'ü bölümlerini beğenmediler diye gitmediler. Gerisi gitti. Tekrar herkes. girecekler. Ne güzel. Tabii onları sonradan herkes köye geri... Yani bir sıkıntı yok. Ne güzel. Çok çok iyi. E, bu herkes Ermeni değil mi? Bedros Bey köyde. Yani sonradan gelenler hariç. Ermeni köy olarak biliniyor sonuçta değil mi? Tabii Ermeni köyü. Tabii e, köyümüzün sınırları geniş. Hı hı. E, onların içinde e, tabi Alevi arkadaşlarımız var, şimdi arkadaşlarımız var, Kırsak arkadaşlarımız var. Hı hı. Yani bizim şeyimiz yok öyle. Sıkıntımız yok onlardan. Nasıl birlik beraberlik içinde devam ediyorsunuz herhalde çok değil çok mi? Çok. Ne güzel. Ee, bir, bir gününüz nasıl geçiyor oradayken köyde? Efendim? Bir gününüz nasıl geçiyor köyde? Sabah kalktığınızda şey ne yapıyorsunuz? Evet, sabah kalkıyoruz. İşleri, işte, işleri yönlendiriyoruz. E, İşler devam ediyoruz. Üretim devam ediyoruz. İşte oraya bak, şuraya bak. Akşama kadar yapıyoruz. iş bak, güç değil mi? <gülüyor> <olmuş>. Geçmiş. Arada <gülüyor> evet. bir toplanıyoruz işte. Ne yaparız? Haftada bir işte, yönetim olarak toplanırız. Üç yönetim. Biz de kişiyeceği yönetimi var. İstiyar heyeti, bir de kooperatif. Haftada bir iş yönetimi olarak toplanırız. Her ayda üyeleri e, toplarız. Üyelere bilgilendirme toplantısı hı hı. yaparız. Üyelere bunu mektup olarak istiyoruz. Yani mektup verir, yazarız. İşte kooperatifi e, bilgilendirme toplantısı. Bunlar gider. Herkes toplanır. kooperatifin bir toplantı salonu var ay içinde ne yaptık, ne ettik? Hı hı. Bunları üyelere anlatırız. Tabi üyelerin aklında olan soruları sorarlar. Hani işte şunu nasıl yaparız? Mesela kendi fikrini bir üyenin aklına bir fikir der Şunu şöyle yapsak daha iyi olur mu? O yüzden de tartışırız. Sürekli bir iletişim halindesiniz yani tabii, tabii. konuları görüşmek her, için. Her zaman şey olarak yani daha güzel nasıl yaparız? Hı hı. Bu iş yani böyle yapsa da şu şekilde yapsak daha güzel olur mu? Onun üzerine tartışırız, deneriz. Güzel olursa onun üzerinden yürürüz. Hani ben başkanım dediğim olacak. O birisi ben muhtarım dediğim olacak. O bir ben güçlü yiyeyim benim dediğim olacak diye şey yok. Yani. Değil, evet. Orta fikir her zaman, her zaman şey daha çok hı hı. kazanacağını düşünüyoruz. O şekilde hareket ediyoruz. Ne güzel. Peki Bediüzzam Bey, sizin ile iletişim kurmak isteyen kurum kuruluşlar yani bilmiyorum işte proje yapmak isteyen veya işte sizinle bir iş yürütmek isteyen size destek olmak isteyen ya da kişiler veya kurumlar kuruluşlar olabilir. Hani onlara o durumlar için söyleyeceğiniz bir şey var mı? Yani işte problemleriniz olabilir, ihtiyacınız olan bir şey olabilir veya biz bunu şöyle düşünüyoruz, biz bunu istemiyoruz diyebilirsiniz. Tabii, tabii tabii şey olursa biz her şeye açıyoruz. Hem yardım yapmak isteyenlere açıyoruz, hem de yardım isteyenlere de açığız. Yani bu, bu işi nasıl yaptınız bizlere de şey yaparsanız, öğretirseniz, yardımcı olursanız derseler hı hı. biz her zaman hazırız. Evet ne güzel. Yani ben kendi şahsım adıma her zaman hazırım ki her tarafa da gidiyorum yani. Gidim. Çağıran arkadaşlar ol diye gidiyorum. Hı hı. Bizim köye kopartışlar geliyor Görüşmeye Bak, danışmaya Tabii tabii geliyorlar mesela kilis'ten 7-8 kopartış Geliyor bakıyor ne yapıyoruz ne ediyoruz Biz de yapabilir miyiz hı hı. Yani Böyle çalışmalarımız oluyor Ör Örnek oluyorsunuz aslında değil mi ee, Bayağı bir geniş coğrafyaya ya Bu bölgede örneği zaman Üst köyün de kopartışı var hı hı. Köy 200 sanalık Kopartış 30 Diğer var. Ne eksiği ne yani, sizce peki mesela yani neden e, öyle oluyor? Ya biraz kültür mesela, biraz düşünce meselesi var o sonra. Yani e, bizim bu aslında bizim babalarımızdan kalan bize bir mirasız. Hı -hı. Babalarımız hep imleci çalışırdı. kendi bahçelerinde. Hı -hı. Bugün sana, o bir gün bana, e, bu şekilde, bu bize tabi geldi. Biz bunu ne oldu. Resmide işte yani normalde aslında biz eskiden beri kooperatif şeklinde. Zaten alışık olduğunuz bir sistem yani. Tabii yani 2-3 kişi 5 kişi toplanırdık. Bahçenin mesela yapılacak işler bahçenin bellemesi, budaması, hasat <gülüyor> zamanı filan. E bu 3-4 grup olmuştuk. Yani grup dediğimiz, hani grup dedik, yani birbirimize de gider geldik. Mesela 3-5 arkadaş bir yerde, 3-5 arkadaş bir yerde. Böyle çalışıyorduk. Ama şimdi böyle resmleşince toplu bir şekilde. Yani aslında bize babalardan de derlerle miras kaldı yani yani i̇şin içine arada, bir resmi meseleler girdi herhalde değil mi sadece? Efendim? İşin içine resmi meseleler girdi sadece. Evraktı, bürokrasiydi herhalde evet, kooperatif tabii, tabii. olunca. Şimdi yani gerçekten zaten bizde bunlar vardı. Mesela ticaret yapardık. 3-5 işi bir araya gelirdik. Hı -hı. Oturduk. 3-5 kişi sen oraya alacaksın. 3-5 bu araya alacak. E, bu şekilde ticaret yapardık. Ve şimdi de toplu. Yani bu resmin içinde evrak mevrak işi girdi dediğim gibi. Yani başka... ...işte başkanı oluştu, o zaman başkanı yoktu... Ne hı hı, yoktu. Hı. ...işte böyle şeyler oldu... Bey çok teşekkür ederim... ...ben bugün... ...yani özellikle bugünlerde... ...çok umuda ihtiyacımız olan günler olduğunu düşünüyorum... Sizi de e, öyle gördüm gerçekten. E, çok umut dolu e, bir konuşma oldu. Çünkü e, çok fazla yok bu tarz oluşumlar. Hani ta Hatay'ın hani ta Hatay'ın diyorum işte İstanbul merkez olarak alınıyor. Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı bir vakıflı köyünde ki Bedros Bey'le konuştuk. E, çok teşekkür ederiz size. Sağ olun. E, ben programı kapatmadan önce e, birkaç duyuru yapmak istiyorum. E, Buğday Derneği'nin bilenler vardır Doğa Dostu Kent Bahçeleri e, Projesi'ne e, destek olmak için koşan tüm adım adım koşucularına ve tabii ki bu bağışlarıyla bu projeyi destekleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Sizin desteklerinizle bu yıl aslında bir de tam dört tane devlet üniversitesi daha Doğa Dostu Kent e, Bahçesi'ne kavuşacak. Kampanya aslında sonlandı. Ancak başlarınızla tohumların daha çok kampüse yayılmasını sağlayabilirsiniz diyelim. Bir de %100 ekolojik pazarlarımızın duyurusunu yapmak istiyorum. Cuma günü Bakırköy'de, Cumartesi Şişli, Feriköy ve Beylikdüzü'nde, Pazar günü Kartal ve Küçükçekmece'de. Bedros Bey çok teşekkürler tekrardan. E, ağzınıza sağlık. E, görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. İyi çalışmalar. Sağ olun size de. Teşekkürler.